205. konu, Hazreti Peygamber'in, komşuları Ebu Leheb ile Ukbe bin Ebi Muayt'tan çektiği eziyetler, Rabia bin Ubeyt Edbili şöyle anlatıyor, Kureyş'in Hazreti Peygamber'e neler yaptığından hiç söz etmiyorsunuz, ben Hazreti Peygamber'in en çok iki komşusu olan Ebu Leheb ile İbni Ebi Muayt tarafından eziyet gördüğüne şahit oluyordum, Hazreti Peygamber'in evi, Ebu Leheb ile Ukbe bin Ebi Muayt'ın evleri arasındaydı, Hazreti Peygamber evine her geldiğinde kan, leş türü pislikler görür, onları yayıyla uzaklaştırır ve ey Kureyşliler, ne kötü komşuluktur bu derdi.